să-n spuni n-aioc când săvii să-mă îșoară marjei n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 Sevgili dostlar hepinize merhabalar. Mamer Ketencoğlu ben. Bugün 29 Mayıs 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Tuna'nın Merihan'ı şimdi başladı. Bugün sizlere 60'lardan 30'lara kadar daha doğrusu 30'lardan 60'lara kadar çeşitli dönemlerde yapılmış eski kayıtlar üzerinden bir Balkan gezintisi yaptırmaya çalışacağım. ile ee, başladık. Ee, aslında... Bu eski kayıtlar e, bugün halk müziğinin işte e, genel ortamlarda dinlediğimiz halk müziğinin ne kadar değiştiğini e, anlatıyor bize. Daha doğrusu bir tarafın yani tersinden bakacak olursak da eskiden bu işler nasılmış, halk şarkıları nasıl çalınıyormuş, e, özellikle sentezleyiciler işte elektronik e, araçlar, çalgılar girmeden önce bu işler nasılmış e, fikir veriyor bize. E, aynı zamanda da tabii e, eski ustaları da dinlemiş oluyoruz. Eski ustaların çoğu okullu değil ama e, ayrı bir e, parlaklık var onlarda. Hiçbir zaman e, okul dersleri falan o parlaklığı yakalayamıyor. Yani e, ortaya çıkmasında pek de faydalı olmuyor doğrusu. Tabii özel durumlar dışında diyelim. Evet eski kayıtlar dinlemeye Makedonya'dan başladık demiştim. E, elimde Makedonya Gaida Müziği diye çevirebileceğimiz bir e, albüm var. 1960'ların başında Deniz Boxall diye bir e, muhtemelen Amerikalı bir etnomüzikolog kaydetmiş. Bu coğrafyada baya çalışmış Deniz Boxall. tabi S ile yazılıyor Deniz. Ee, Bulgaristan, Makedonya, Eski Yugoslavya, coğrafyası birçok bölgede çalışmış ve e, hem küçük plaklar, 45 lükler, hem de e, long plaklar kaydetmiş. Daha doğrusu muhtemelen bunlar da e, 45 tıklardı, küçük plaklardı. E, parti parti yayınlanıyor. E, bu da onlardan biri elimde. 20 küsür e, dans havası var. Gayda ve Davulla çalınmış. Bazıları sologayda, bazıları da e, davul eşlikli ya da çeşitli vurmalılar eşlikli e, kayıtlar. E, 9-16, şey, 16-8'lik bir parçayla başladık. 9 artı 7 olarak e, sırflandırabiliriz, e, sayabiliriz bu e, ritmi. Özellikle Ege Makedonya'sında çok karşımıza çıkıyor. Şimdi e, Deniz Deniz yaptığı bu derlemeden iki parça daha dinleyeceğiz ve Makedonya'da isine. Müzikolog Deniz e, Boksall'ın e, 1960'ların başında Makedonya'da yaptığı kayıtlardan oluşan bir albümle başladık bugün. E, ve gayda müziği içeren bir albümdü bu. E, bir iki tane zurnalı parça da vardı bu albümde. E, ama ben size üç gayda, gaydayla çalınmış dans havası dinlettim. E, i̇kinci durağımız Slovenya. E, bu albümün ilginç bir hikayesi var, hoş bir hikayesi var. E, sosyal medya üzerinden yaptığı müzik vasıtasıyla e, tanıştığımız genç bir dostum, Mert Cengiz bana bu plağı hediye etti. Yine 60'ların başında yayınlanmış, e, Yugoslavya Slovendensiz Sloven dansları adını adını taşıyor. E, 25 santimlik plaklardan bunlar. Yine 33 devreyle devreyle çalışıyor ama eee 45'likten bir boy büyük, long player'lardan da bir boy küçük. E, genellikle long player'da işte 6-7 parça yer alırken bir yüzde e, bunlar da aşağı yukarı 4'er parça yer alıyor. Bu plakta da e, bir yüzü eşlikli şarkılar, yani çalgısal eşliğe olan, genellikle de akordeon eşlikli parçalar. E, plan ikinci yüzünde de eee a vokal Şarkılar var ki zaten e, Hırvatistan'ın Dalmaçya bölgesi gibi Slovenya'da vokal bakımından son derece güçlü. Daha doğrusu polifonik, e, batı polifonisine çok yakın bir çok seslilik var ve çok güçlü tabi. E, üçlüler, dörtlüler, beşliler, sekizliler e, bir sürü mevcut Slovenya'da bugün de böyle. Ee, i̇ki sloven şarkısı dinliyoruz şimdi ee, Mert Cengiz'e çok teşekkür ediyorum bu harika plağı benimle paylaştığı için. <gülüyor> Luçka guriya çe, Luçka guriya çe, Luçka guri. Bon meşk napu ku, ki, dečval, lezi, ki dečval, lezi, prav Ya gori bon praşu, ki dečval, lezi, ki dečval, lezi, prav zariz. Bakay ne boş praşok yedici var, ne şiş yedici Mali kartiho, butilla kartiho, butilla kartiho, buti. Tüste bir preman, oso buti, keçriya Poloy, terzim spliş, zapatinkçah, kubrağ yok, zapatinkçah, kubrağ yok, zapatinkçah, kubrağ. Bum altın sevparu, pridicwiş, asmağın apridicwiş, asmağ pransariz. Privalni, cirk, bitiş, Il est parfait ce merrain trisa ou il l'ou bicie voudrais bon sont qui se l'ont y amant ont soi et l'ou bices ali un bien voudrais bon sont qui o svoje prisarni Bo treba iti do mamse priti, da me oči tu ne zato žijo. Bo treba iti do mamse priti, da me oči tu ne zato žijo. refarnisce requis you evet iki şarkı için Slovenya'daydık ee, ve yakın zamanda bana hediye edilen plaktan çaldım sizlere. Üçüncü durağımız Romanya. Zavaydok. 1930'ların, 40'ların, 50'lerin e, en büyük yıldızlarından biri, en büyük şarkıcılarından biri. Röpertuarı hem Çingene şarkıları, roman Çingene şarkıları hem de e, yine şehir şarkılarından oluşuyor. Aslında onu, onun açtığı yoldan ilerleyen pek çok sanatçı Bükreş ekolü diye bir e, ekolün ortaya çıkmasına e, vesile oluyorlar. E, müthiş bir ses tabii. Yani dünyada işte Römen eski kayıtları, eski şarkıcıları dendiği zaman ilk akla gelen tabii ki Maria Tanase. E, kuşkusuz çok önemli bir şarkıcı. Ama Zavaydok birazcık e, gölgede kalmış. Bir dinleyin bakalım ne düşüneceksiniz. Üç şarkı ...peş peşe çalıyorum... <Gülüyor> Și piesă, mie frumoasă cântat la noi, cântat la noi. Are plugul plugul cu doi boi. Are plugul plugul cu doi boi. Canta, creastă, Frumos cântă cucu creaste cucul din zevoi Te rid, ratează ticul în Bogata loculezevi Vine toamna la culizevi Poi cinei hornic se muncește are tot ce vrea. Băiat'u pleacă râsând mâi Fata rămâne bun gând mâi Timu'i negrilă grămând nu m opta Astept pe bun moi libera-măi, să fundieu mo și Iapta Și vreau eu mai, Să Cine o trece, Să Cum bai cum bai meșterule, tocmai slava cel lui, zumbarai, zumbarai meşteri, Să dau lui, zumbarai, zumbarai meşteri, Să dau ne dau drului dar îi Vedea popul lui sfă cui nu sfă Evet, Romanya'nın yetiştirdiği eski ve harika bir ses, Zavai Doku dinledik. Tabi C ile yazılıyor eğer arayacak olursanız. Zavai D-O-C birleşik yazılıyor. Evet, Romanya'dan yine Yugoslavya'ya geçiyorum. E, monitor Records, 50'lerin 60'ların, e, farklı ülkelerin geleneksel müziğini yayınlamak bakımından oldukça önemli bir firma. Onun yayınladığı bir albüm ve albümden sizlere keman ve Simbalon'la Simbalon'un daha küçüğü aslında Santura daha yakın çalınmış iki tane Hırvat Dans'ı dinletiyorum. Düzeltelim. İlk dinlediğimiz parça tabi ki bir Hırvat dansıydı keman ve simbolonla çalınmış ama ikincisi e, bizim burada yaptığımız bir rip dediğimiz işlem var. E, o işlemi sayemde yanlış yapmışız ve size Hırvat, ikinci Hırvat şarkısı yerine bir Makedon dans havası e, dinletmiş oldum. Hatta programı da Makedonya'ya kapatacağımız için bugün azıcık Makedonya'ya kıyak geçmiş olacağız eh yeni isimleri hayırlı olsun diye onlara kıyak yapmış olalım bugünlük. Ee, şimdi Jean yine e, çok eski yıllardan beri, ellerin ortalarından beri e, dünya müziği, dünya geneliksel müziği yayınlamaya devam eden bir e, Fransız firması. E, onun 1957 yılında yayınladığı bir e, Folk Songs and Dances from Bulgaria ya da Bulgarian folkdancesden songs başlıklı e, albüm var elimde. Gerçekten çok güzel kayıtlar var. Önce Filip e, Kutev ensemble'dan ki e, o günlerde çok taze, çok yeni, ellerin başında kurulan bir topluluk. Filip Kuttev'in e, oluşturduğu ilk e, oluşumlardan biri. E, büyük usta, büyük terlemeci ve e, çağdaş Bulgar müziğinin ee, ne diyelim, kılavuzu yön verecisi diyelim. Ee, onun topluluğu var. İki parça için. Onları bir dinleyelim. 50'li yılların ortasından Bulgaristan'dan iki kayıt dinledik. Filip Kutev ansambul seslendirdi. Bir kayıt daha var aynı plaktan. Jean albümünden. Ee, bu da yine o yılların yıldız sanatçısı Jürge Pinjurova'yı dinleteceğim sizlere. Gerçekten benim Bulgar müziği içinde çok önemsediğim eski dokuyu inanılmaz yansıtan bir Şarkıcı daha çok Şok ve Pirin bölgesinden şarkılar söylüyor. Yürga Pencurova'dan bir şarkımız var şimdi. <gülüyor> Evet yine bir hata. Size bir Gürge Pincirov'a sözü veriyorum şimdiden. Ee, pek çok program yapmaya değecek bir şarkıcı. Ama şimdi Boris Karloff var. Ee, o yılların yine çok önemli akordiyoncusu. Ee, aynı plaktan dinliyoruz. <gülüyor> En en büyük akordeoncularından Boris Karlovu dinledik. Şendemond'un yayınladığı 1957'de yayınlanan bu albümden. Şimdi Makedonya ile kapatmak üzere Boris Angelovski'ye geliyoruz. O da 60'ların başında pek çok 45'lik yayınlayan e, Makedon şarkıcıları arasında e, en otantik, en özel seslerden biri. İki şarkı için Boris Angelovski'yi dinliyoruz. Sevi dost oyno, ne mi sedi ÇAPO MI NAK DOSTOİNO ÇAPO MI NAK KOKONO ÇAPO MI NAK MORİNİ ZAMİTE ÇAPO Çakıre çat dostoyno çakıre çat kokonu, çakıre çat mori po turçise çakıre çat mori po İdare çeş dostoino İdare çeş gokolo İdare çiş morine se turça İdare çiş morine se turcea. Ne BEGOBRE NESE ve magobre, NESE se turčam moreta zagnina, ne se turčam moreta zagnina. Brechana, pukna Ay, pukna brechana, gora selena. pukna pukna pukna pukna pukna pukna pukna pukna pukna pukna pukna pukna pukna Aj pa mi udri janam, pa mi udri, mi udri janam, udri Ай вресна писна преджана вресна писна Ай вресна писна Ai bog da bie prečana, bog da bie. Ai bog da bie prečana, moj dušmani, bije, moj dušmani. Pogodi je prežana, što me pogodije je, što me pogodije je prežana, baš vo srcelo, što me pogodije je, baš vo srcelo. Sevgi sevgili dostlar bugün de Boris Angelovski'nin harika sesiyle iki harika şarkıyla bitirmiş olduk. Sizlere 30'dan 30'lu yıllardan 60'lı yıllara çeşitli zamanlarda kaydedilmiş e, taş plaklardan ya da e, 45'liklerden oluşmak üzere bir küçük Balkan turu yaptırmaya çalıştım. Umarım hoşlandınız. E, program sonrasında Telefonun başında olacağım yine 0212 343 4040 0212 343 4040'dan bana ulaşma şansınız var. Ayrıca bütün sosyal medya mecralarından beni bulmanız mümkün. Ve tabii ki yine anımsatayım hem bu programı hem de bundan öncekileri www.tunaninberiyani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta bayram. Bayramda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sămăi șoară mărgeîn, sen n spun n-aioc când să vii. Sămăi șoară mărgeîn,